Altıncı risale olan altıncı kısım, Kur'an-ı tilmizlerini ve hadimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Şu altıncı kısım, insü cin şeytanlarının altı desiselerini inşallah hakim bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder. Birinci desise, şeytanı ins, Şeytanı cinniden aldığı derse binaen Hizbul Kur'an'ın fedakar hadimlerini hubb-u cah vasıtasıyla aldatmak ve o kutsî hizmetten ve o manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki insanda ekseriyet itibariyle hubb-u cah denilen hırs-ı şöhret ve hotfuruşluk ve şanı şeref denilen riyakâren halklara görünmek ve nazarı ammede mevki sahibi olmaya Ehli dünyanın her ferdinde cüz'i külli arzu vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhret pereslik hissi onu sevk eder. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehli dünya için de gayet dağdağlıdır. Çok ahlak-ı de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani bir insanı yakalamak ve kendine çekmek onun o hissini okşamakla kendine bağlar hem onun ile onu mağlup eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum bunların bu zayıf damarından ehli ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakiki olmayan bazı biçare dostlarımı o suretle çektiler, manen onları tehlikeye attılar. Haşiye: O biçareler kalbimiz üstad ile beraberdir fikriyle, kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki ehli ilhadın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın, kalbim safidir, üstadımın mesleğine sadıktır demesi, bu misale benzer ki, birisi namaz kılarken karnındaki yeli tutamıyor, çıkıyor, hades vuku buluyor, ona namazın bozuldu denildiği vakit, o diyor, neden namazın bozulsun kalbim safidir. Ey kardeşlerim ve Ey Hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım. Bu hubbucaciiyetinden gelen dessas ehli dünyanın hafiyelerine veya ehli dalaletin propagandacılarına veya şeytanın şaketlerine değiniz ki, evvela rızayı ilahi ve iltifat rahmani ve kabul rabbani öyle bir makamdır ki, İnsanların teveccühü ve istihsanı, ona nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccüh rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü, o teveccüh rahmetin in'ikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldur. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Hubbucah hissi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse, yüzünü başka cihete çevirmek lazımdır.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 haylaz çocukların ve serseri mülhitlerin ve tek tük ecnebilerin hoşuna gitmeyecek. Eğer o mübarek camiye ve o muazzam cemaat içine o adam girdiği vakit, süfli ve edepsizce fuhşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raks edip zıplasa, o vakit o haylaz çocukları güldürecek, o serseri ahlaksızları fuhşiyata teşvik ettiği için hoşlarına gidecek ve İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebilerin İstihzakarane tebessümlerini celbedecek. Fakat umum o muazzam ve mübarek cemaatın bütün efradından bir nazarı nefret ve tahkir celbedecektir. Esveli safiliğine sukut derecesinde nazarlarında alçak görünecektir. İşte aynen bu misal gibi, alemi İslam ve Asya muazzam bir camidir ve içinde ehli iman ve ehli hakikat o cami'deki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise çocuk akıllı dalgavaklardır. O serseri ahlaksızlar Frank meşrep, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi seyircileri ise ecnebilerin naşir-i efkarı olan gazetecilerdir. Her bir müslüman, hususan ehli fazlu Kemal ise bu camide derecesine göre bir mevkiyi olur, görünür, nazarı dikkat ona çevrilir. Eğer İslamiyet'in bir sır esası olan iklas ve Rıza-i ilahi cihetinde Kur'an hakimin ders verdiği ahkam ve hakiki kutsiyeye dair harekat ve amal ondan sudur etse, lisanı hali manen ayat Kur'aniyeyi okusa, o vakit manen alem İslam'ın her bir ferdinin bir dizebani olan Allahumma fi'ilil mu'minin mu'minat duasında dahil olup hissedar olur ve umumi ile uhuvvet kerane alakadar olur. Yalnız hayvanatı muzırra nev'inden bazı ehli dalâletin ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların nazarlarında kıymeti görünmez. Eğer o adam medarı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen noktayı istinad telakki ettiği selef-i salihinin caddi nuranilerini terk edip heveskerane, perestane Riya kerane, şöhret perverane, işlerde ve harekatta bulunsa manen bütün ehli hakikat ve ehli imanın nazarında en alçak mevkiye düşer. Ittaqu ferasetel mukmini fe innehu yanzuru bi sırrına sırrina göre ehli iman ne kadar âmi ve cahil de olsa aklı derk etmediği halde kalbi öyle hotfuruş adamları görse soğuk görür, manen nefret eder. İşte hubbu caha meftun ve şöhret perestliğe müptela adam ikinci adam hadsiz bir cemaatin nazarında esfeli safiliyine düşer. Ehemmiyetsiz ve müstehzi ve hezeyancı bazı serserilerin nazarında muvakkat ve menhus bir mevki kazanır. El-ahillau yawme idhin bazıhum li-baadin muttaqin sırrına göre dünyada zarar, berzahta azap, ahirette düşman bazı yalancı dostları bulur. Birinci suretteki adam, faraza hubbucahı kalbinden çıkarmazsa, fakat ihlası ve rızayı ilahiyi esas tutmak ve hubbucahı hedef-i iddiaz etmemek şartıyla, bir nevi meşru makamı manevi, hem muhteşem bir makam kazanır ki, o hubbucah damarını kemaliyle tatmin eder. Bu adam az, hem pek az ve ehemmiyetsiz bir şey kaybeder, ona mukabil çok, hem pek çok kıymetdar, zararsız şeyleri bulur.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 ve defteri amaline geçirilir. Bir zaman dünyanın bir büyük makamını işgal eden küçük bir insan, şöhret perestlik yolunda büyük bir kabahat işlemekle alemi İslam'ın nazarında maskara olduğu vakit geçen temsilin mealini ona ders verdim, başına vurdum. İyi sarstı, fakat kendimi hubucaktan kurtaramadığım için o iyi kazım dahi onu uyandırmadı. İkinci desi ise. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Mesela, nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için, bir dessas adam, o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gösterip, vehmini tahrik edip, kova kova ta damın kenarına gelir, baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Aynen onun gibi, çok ehemmiyetsiz evham ile, çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek, yılanın ağzına girer. Bir zaman Allah rahmet etsin, Mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. Onun ile beraber bir akşam vakti, İstanbul'dan köprüye geldik. Kayığa binmek lazım geldi. Araba yok, Sultan Eyyub'e gitmeye mecburuz. Israr ettim. Dedi, korkuyorum, belki batacağız. Ona dedim, bu Haliç'te tahminen kaç kayık var? Dedi, belki bin var. Dedim, senede kaç kayık gark olur? Dedi, bir iki tane, bazı senede hiç batmaz.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 dedim Ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemel İşte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil belki binden bir ihtimal ile bugün ölümün muhtemeldir titre ve ağla vasiyet et dedim Aklı başına geldi titreyerek kayığa bindirdim Kayık içinde ona dedim Cenabı Hak Havf damarını hıfsı hayat için vermiş, hayatı tahrib için değil ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Haf iki, üç, dört ihtimalden bir olsa, hatta beş, altı ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârâne bir haf meşru olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek, evhamdır, hayatı azaba çevirir. İşte ey kardeşlerim, eğer ehli ilhadın dal kabukları, sizi korkutmak ile kutsi cihadı maneviinizden vazgeçirmek için size hücum etseler, onlara değiniz. Biz hizbul Kur'an'ız. İnna Nahnezzelneddikra ve inna lehu lehaffiun. Sırrıyla Kur'an'ın kalasındayız. Hasbun Allahu ve Niyamel vekil etrafımızda çevrilmiş muhkem bir surdur. Binler ihtimalden bir ihtimal ile, şu kısa hayatı faniye'ye küçük bir zarar gelmesi korkusundan hayatı ebediyemize yüzde yüz binler zarar verecek bir yola bizi ihtiyarımızla sevk edemezsiniz ve değiniz acaba Hizmeti Kur'aniye'de arkadaşımız ve o Hizmeti Kutsiye'nin tedbirinde üstadımız ve usta başımız olan Sayit Nursi'nin yüzünden bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehli haktan kim zarar görmüş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 sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli deyip, ehli i dal kavuklarının ağzına vurup, tard etmelisiniz. Hem o dal kavuklara değiniz ki, yüzbinler binler ihtimalden bir ihtimal değil, yüzden yüz ihtimal ile bir helaket gelse, zerre kadar aklımız varsa, korkup onu bırakıp kaçmayacağız. Çünkü, mükerrer tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki, büyük kardeşine veyahut üstadına, tehlike zamanında ihanet edenlerin gelen bela, en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza verenler, kalplerinde bir merhamet hissetmezler. çünkü derler, bunlar madem kendilerine sadık ve müşfik üstatlarına hain çıktılar, elbette çok alçaktırlar,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 O devletin en büyük daire diniyesi olan, Anklikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından, Meşihat-ı İslamiye'den dini altı sual soruldu. Ben de o zaman Darü'l Hikmetil İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler, bir cevap ver. Onlar altı suallerine, altı yüz kelime ile cevap istiyorlar. Ben dedim, altı yüz kelime ile değil, altı kelime ile de değil, hatta bir kelime ile dahi değil,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 Tehlike yüzde yüz iken Kuran'i bana kafi geldiği halde size de yüzde bir ihtimal ile ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı elbette yüz derece daha kafidir. Hem ey kardeşlerim, çoğunuz askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar siperinde sebat edenlerdir. Kul innel mevtel lazî tefirrun minhu fe innehu mülâkîkum. manayı işaresiyle gösteriyor ki firar edenler kaçmaları ile ölümü daha ziyade karşılıyorlar. Üçüncü de Şeytaniye. Tamam yüzünden çoklarını avlıyorlar. Kur'an-ı Hakîm'in ayâtü beyyinâtından istifaza ettiğimiz kat'i burhanlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki meşru rızk, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır. Ez cümle Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar yerinde durup, onların rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanat, hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından, ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat nevinden balıkların en aptal,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 Umulmadık bir tarzda onlara zaaf-ı acizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dığıi maişetleri dahi gösteriyor ki vesile-i rızkı helal acz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddeti hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızk peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade sui maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten riba gibi gayri meşru yollarla kazandıkları mal rızkı helal değil ki meselemizi cerhetsin. Hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr hali ve çok aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki cel bir rızkın medarı zeka ve iktidar değildir. Belki acz ve iftikardır. Tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisanı fiil ile bir duadır. İşte bu hakikati ilan eden inna Allahu wa rasu wa dül kuvvetil metin ayeti, bu davamıza o kadar kavî ve metin bir bürhandır ki, bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanıyla okunuyor. Ve rızk isteyen her taife şu ayeti lisanı hal ile okuyor. Madem rızk mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de cenabı haktır, o hem rahim. Hem kerimdir onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette gayri meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını belki bazı mukaddesatını rüşvet verip menhus bereketsiz bir malı haramı kabul eden düşünsün ki ne kadar muzaaf bir divaneliktir. Evet ehli dünya hususan ehli dalalet parasını ucuz vermez pek pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil hadsiz bir hayatı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazab-ı ilahiyi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını celbe çalışır. Ey kardeşlerim, eğer ehli dünyanın kavukları ve ehli dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tamaa yüzünden yakalasalar Geçen hakikati düşünüp, bu fakir kardeşinizi numuneyi i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki, kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayrimeşru meşru para, sizden ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniye'ye set çekebilir veya fütur verir. Bu, öyle bir zarar ve boşluktur ki, her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz. İhtar ehli dalalet, Kur'an-ı Hakim'den alıp, neşrettiğimiz hakaif-i ve Kur'aniyeye karşı, müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, münafıkane ve desisekarane, ifal ve hile damını, tuzağını istimal ediyor. Dostlarımı hubbuca, tama ve havf ile aldatmak, ve beni bazı isnadat ile çürütmek istiyorlar. Biz kutsi hizmetimizde daima müspet hareket ediyoruz. Fakat maatte esuf, her bir emri hayırda bulunan manileri def etmek vazifesi bizi bazen memfi harekete sevk ediyor. İşte bunun içindir ki ehl-i nifakın hiylekerane propagandasına karşı kardeşlerimi sabık üç nokta ile ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu defe çalışıyorum. Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki, Said Kürttür, neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz, arkasına düşüyorsunuz? İşte bir mecburiye, böyle herifleri susturmak için, dördüncü desise-i şeytaniyeyi istemeyerek, eski lisanı ile zikredeceğim.